Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo.com takip ettiğiniz ettiğimiz bizde yürütmeye çalıştığımız Açık Gazete programında biraz önce de sözünü ettik. Konuğumuz var Hasan Cemal. Son kitabı Türkiye'nin asker sorunu. Alt başlığı da Ey asker siyasete karışma. Doğan kitapçılıktan yayınlandı. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk Ömer. <gülüyor> evet yani bu Türkiye'nin ...en belki de bir numaralı sorunu olmaya uzun 80 yıldan beri devam eden bir hadisenin üzerine... ...nihayet böylesine toplam bir kitap yazıldı. Ama kimileri de kızıyor diyorlar ki Türkiye'nin bir tane ordusu var onun için... ...ondan sonra ona dokunmamak lazım diyenler de var. Yani Hala var mı? Var tabii, var tabii. Hı, Ya aslında... <gülüyor> İlk sorumuz da tam bununla alakalı. Öyle, yani şundan evet. tam 10 sene önce falan herhalde... ...bütün bu olan biten... ...işte vesayet diyoruz şimdi. Evet. Terim bu. Bunlarla ilgili bir kitap yazıp... ...bu kitabın meşru olarak dağıtılabilmesi... ...çok satılabilmesi, konuşulabilmesi... ...bu konuların vesaire çok da kolay değildi. Geçtiğimiz 10 sene içinde bir şeyler değişti sanki... ...ve buraya geldik. Ne oldu da... ...sorunun adını koyup... ...bunu tanımlayabilir hale geldik diye soracak. Allah tabii bu... ...Türkiye'nin bir yerde... Yani demokrasi serüveni de diyebilirsiniz, demokrasi yolculuğu da diyebilirsiniz ama şöyle bir baktığınız vakit o kadar çok şey yaşadık ki özellikle Ömer'le mesela benim kuşağım değil mi? Biz 27 Mayıs'la yola çıktık 12 Mart'ı 12 Eylül'ü 28 Şubat'ı ve en sonunda bir yere geldik dedik ki durun kardeşim yani burada bir dert var bu derdin yoluna girmesi lazım. Tabii ya yani on yıl önce böyle bir kitap yazdınız vakit sorunun adını koyduğunuz vakit e, ne bileyim e, kişiyi askerlikten soğutma diye Hı -hı. işte şu diye bu diye derhal dava açılabilirdi. E, bunlar artık olmuyor yani bir yerde e, bu geçti ikincisi bizim gibi birçok insandaki ilk defa tabii asker sorunu. Dile getirilmiyor yani belki bir kitap adı olarak ve sorun olarak asker sorunu bir ilk ki oluşturuyor ama asker Türkiye'de ve siyasetteki Türkiye'deki demokrasinin önündeki engel olarak falan çok eleştirildi konuşuldu bu bir birikim. Bu birikimle birlikte Türkiye'nin tabuları birer birer kırılıyor, tartışılıyor. Bu da Türkiye'deki demokrasinin geleceği açısından hayırlı bir gelişme diye düşünüyorum. Evet, tarihinde yani pek çok sürekli olarak yeni yeni öğrendiğimiz pek çok yeni tarihi şey gerçek vardı. Vallahi ben hep itiraf ediyorum. Ben hep her dakika yeni bir şey öğrenip itiraf ettiğim için de benimle de dalga geçiliyor. Çok çabuk dönüyor bu adam diyor. <gülüyor> Ama vallahi doğrusu ne kadar yani belki de dünyanın en başarılı şey proje, halkla ilişkiler projelerinden biri bu. Kemalist proje çünkü yani hala Yeni yeni öğrenip bu yaşta da şaşmak da bana da tuhaf geliyor. Mesela senin kitabında şöyle bir göz atarken bile şey ben fark etmemişim. Ta 1938'deki Atatürk'ün <gülüyor> ölmek üzere olduğu sırada yapılan tartışmalarda da Gene askerin evet. müdahale etmesi gibi bir durum e, var. E tabi mesela orada hiç ben de hiç unutamıyorum. Onu da bir kitaptan e, çıkardım. Yani bizde çok fazla da e, her şeyi okuduğumuz, izlediğimiz söylemez. Ama Atatürk e, öl, ölüm şeyinde ya da ölüyor pat diye o zaman diyorlar ki işte şey olacak e, bir başka biri cumhurbaşkanı olacak deniyor. Fakat birinci ordu komutanı e, geliyor genelkurmaya ve diyor ki İsmet Paşa olacak. Biz karar aldık peki İsmet Paşa olsun <gülüyor> diyorlar gidiyorlar. Mesela. Ondan sonra da hep öyle devam hep etmiş. Öyle, 61'de devam etmiş, de, öyle. De, de öyle 73'te de öyle. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde evet. biz asker olarak karar veriyoruz. Bu cumhurbaşkanı bu evet. olacak. Zaten Parlament şeydir mesela şeyde... Demiral Cumhurbaşkanlığı döneminde bana söylemişti o da kitabın bir yerinde olması lazım demişti ki asker bir tek şeye dikkat eder o da Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı çünkü başbakanın değil Cumhurbaşkanı'nın önünde bir tek selam dururuz o yüzden Cumhurbaşkanı tırnak içinde bizden olacak demek istiyorlar bu hiç değişmedi tabiatıyla işte Özal döneminde Değişti. Ondan sonra e, bir yerde e, esas değişiklik de tabii 2007'de oldu. E, Abdullah Gül'ün oraya seçilmesiyle. Son muhtırayı da aslında tam onunla birlikte aldık 27 Nisan'da. E tabii. Evet. Yani 27 Nisan muhtırası artı 367 işte Türkiye'deki yargıyla askerin e, böyle işte bürokratik oligarşi dediğimiz şeyin. Ee, en kanıtlandığı bir andır. Hı hı. 367 artı ondan sonra asker muhtırası yani 27 Nisan muhtırası. Evet yani hukuken de hukuk, her türlü hukuk nosyonunun bize iyi kötü öğrenebildiğimiz öğrettikleri bizim de öğretmeye çalıştığımız hukuk nosyonunda. Hiçbir sakınca görülmeden ayaklar evet. altına alınması mümkün koku ve hukuka uygun olduğu iddia edilerek yani evet. ayak ben altına alınması mümkün koku kuykem ve hukuka uygun olduğu iddia edilerek yani ayak altına alınması mümkün koku kuykem ve hukuka uygun olduğu iddia ve yüksek yargıya yani anayasa mahkemesi. Bunu oluşturdu işte e, Sabih Kanadoğlu ilk kez Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci sayfasında yazdı. Nereden bakarsanız bakın Türkiye'deki o bürokratik vesayet askeri bürokratik vesayet dediğimiz şeyin çok somut bir örneği e, 27 Nisan. Ama bir yandan da bir kırılma noktası çünkü 27 Nisan'da bu sefer verilen muhtıra aslında e, gereğine uygun şekilde e, davranılmadı. Yerine Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Bir yandan tam bir 367 sıkıntısı yaşadık ama çok net afişi olan ve gayrimeşruluğuna dair ciddi şüpheler oluşan bir süreç yaşandı. Tabii, Bunun sonucundaysa tabii. başka bir yerdeyiz sanki oradan buraya. Yani o, o, o kırılma noktası dediğin gibi yani şundan dolayı yani AK Parti hükümeti ya da AK Parti parti olarak buna karşı bir duruş sergiledi. Hı hı. Ve aynı zamanda ben 22 Temmuz seçimleri gecesi televizyonda işte... Programda %47 ortaya çıkınca işte bu da halkın muhtırası, muhtırası evet. demiştim ki aynen böyle oldu. Yani halkın tepkisi bu muhtıraya büyük oldu ve bu sayede bir takım şeyler kırılmaya başladı. Tabii şunu da unutmamak lazım esas dönüm noktalarından biri de bu şeyin yani Ergenekon sürecinin yaşanmasıdır ki kitapta ben onu da Mümkün olabildiğince böyle çerçeveleyip somut bir biçimde anlatmaya çalıştım. Çünkü Türkiye'de o Ergenekon bir birçok şeyle sulandırılmak ve e, bir yerde itibarsızlaştırılmak isteniyor. Bir takım hatalardan yola çıkarak özü perdelenmek isteniyor ergene sürecinin. Ve e, yani şunu söylemek istiyorum. Mesela bir Özden Örnek günlükleriyle <gülüyor> Mustafa Balvay günlüklerini yan yana okuduğunuz vakit tümünü okuduğunuz vakit bütün tablo apaçık ortaya Madan çıkıyor. bir paralellik evet. de var yani. Paralellik çok açık yani. Evet. Paralellik çok açık. Yaşananlar açık. Ondan sonra zamanın gel başkanı işte Hilmi Özgök Paşa'nın tepkileri açık. Hepsi bir araya geldiğinde Türkiye'nin özellikle 2003-2004 ve sonrasında ciddi darbe tertipleriyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Ve Türkiye yargısal Düzende, düzeyde e, ilk kez bunlarla hesaplaşmaya başladı. Yani e, darbe tertiplerinin sorumluları generalleri e, de hukukun değmesi, onların hukukun üstünde olmamaları ve onların sorgulanmaları, sivil savcılar tarafından tutuklanmaları, gözaltına alınmaları Türkiye'de ciddi bir... yani e, askeri vesayet düzenli ölümcül darbeler bunlar. Bunların e, tarih yazdığı vakit demokrasi tarihi <gülüyor> Türkiye'nin daha da yerli yerine koyacak diye düşünüyorum. Peki e, ordunun <gülüyor> bu olan bitenle ilgili hissiyatı sizce nedir? Çünkü bir yandan da ciddi bir hani e, 80'den bugüne baktığımızda ciddi bir siyasi güç kaybından bahsedebiliriz. Bütünle sürecin yöneti yönetilebildiği bir ülkeden. ...daha aslında demokratik başka paydaşların oluşmaya başladığı ve başka türlü yönetilen bir ülkeye devam ettiğini söylemek mümkün. şunu söylemek, söylemek istiyorum. Haklısın bu tahlilinde. Yani şunu gö göz önünde tutmak lazım. Nasıl ki biz Ömer sen Ben, üçümüz burada oturduk konuşuyoruz. Asker asker Hı -hı. sorunu demokrasi içinde askerin yeri falan derken bunu konuşuyorsak ve bazı eleştirilerimiz varsa... Ee, aynı şekilde bizim gibi düşünen insanlar da askerin içinde var. Yani biz yalnız değiliz. <gülüyor> ve e, böyle bir kitap yazılabiliyorsa bütün bu kitabın özünü oluşturan mesela bir taraf gazetesinde habercilik yapılıyorsa bu konuda bu konuyu yazan e, Türkiye'de akademisyenler, gazeteciler e, ve konuşan siyasi, siyasetçiler varsa askerin içinde de var. Ve bence asker kendi içine dönüp bir öz mekanizmasını da mutlaka çalıştırmaya başlamıştır. Çünkü tek tükte olsa bunun kapalı bir yer bizim gibilerine asker kurumu Türk Silahlı Kuvvetleri ama aldığımız şeyler bir takım duyumlar artı işte Hilmi Genel genelkurma başkanı olarak sergilediği tavır falan şunu gösteriyor ki asker de bir yerde kendini demokrasi ve hukuk devletine uydurmak zorunda. Ve bunun bu zorunluluğu da gördüğü kanısındayım. Görmeye başladığı kanısındayım. Evet bu da önemli bir dönüş, evet. dönüşüm evet, noktası evet, olarak evet. görüyorum. Peki ben de bu arada parantez içinde bir şey sormak istiyorum. Bu bizim bizzat yaşadığımız da bir Kırılma noktalarından biriydi. Cumhuriyet mitingleri kitapta okunduğu zaman başta e, çok net olarak göremiyorduk tabii. E, ama şimdi kitapta toparladığınız zaman... yazımı Milliyet Gazetesi'nde yazdığım vakit kıyamet koptu ve e, çok eleştirildim. Bizim de ilk yayınımız öyle olmuştu. Evet. <gülüyor> ya yani felaketti yani o zaman sizin de... Yayın mı Öyle Evet. Olmuştu. Sezgisel olarak tabi bir şey yoktu. Benim, benim benim geçmiş deneyimim tecrübem vardı. Yani hatırla sen de o zaman e, siyasal bilgilerdeydin, Ankara mülkiyedeydin Hepimiz oralardaydık. Yani 1970 ya da 71'de Mustafa Kuseyri kendi arkadaşı tarafından kaza e, sonucu devrimci genç öldürülmüştü. Onun üzerine bütün Ankara'yı biz harekete. Geçirdik ee, en Hocalar başta, yürümüştü En başta e, Uğur Alacakaptan Hukuk Fakültesi Dekanı olarak Yürümüştü hocalar önde Ve Doğan'a kadar yürümüştü Cebeci'den fakat arka planda O yürüyüşü yaptırırken arka planda e, Devrim Dergisi'nin Etrafında e, Çekirdek olarak kurulu e, Cunta'nın e, Türkiye'yi Karıştırıp bir darbe ortamı Yaratmaya dönük bir çabası vardı şimdi aynı şekilde. Doğan Avcıoğlu evet, ve İlhan Selçuk'un da ve, ve Mümtaz Hoca'nın. Bütün, bütün evet. Cem Amadanoğlu Cuntası diyebilirsin. Evet. Bütün bütün o şey Mümtaz Hoca o zaman yoktu yalnız onun. Hmm. Daha dışındaydı daha farklı tavır alıyordu. Milliyette hatta e, yazdığı yazılarda şeydi. E, her şafak vakti ölenler diye darbe beklentisi olanları eleştirirdim. Sonra evet. o da e, o saflara katıldı. Evet bu şimdi bu cumhuriyet mitinglerinde de tabii evet. bayağı ciddi bir organize tamamen öyle. Tamamen öyle. Yani o cumhuriyet mitinglerinin içi şey, arkasındaki çekirdek, onu düzenleyen çekirdek işte en başında da Şenerer Uygur Paşa vardı. Ondan sonra Şener Er Uygur Paşa ve şu anda Ergenekon'da sanık durumunda olan bir takım insanlar televizyon yayınlarıyla ve verdikleri demeçlerle tamamen bir darbe ortamına götürmek için çalışıyorlardı. Fakat daha önemlisi, daha önemlisi de ilk aşamada Türkiye'yi istikrarsızlaştırıp AK Parti hükümetinde baskı kurup kendi istediklerini Cumhurbaşkanı yapmaya dönük bir çaba vardı. Yani bütün o şeyler darbe ortu bir yandan olabilirse darbe ortamı yaratmak fakat daha önemlisi Ak Parti'ne baskı kurup Ak Parti'nin değil kendilerinin ya da askerin istediği birini Çankaya'ya çıkartmak içindi. Yani bir yerde. Çankaya Savaşları'nın evet. bir parçasıydı Cumhuriyet mitingleri de o zaman. Strateji de tam oralarda bir yerde değişti. Yani oraya kadar e, AKP ile ilgili temel korku, itham neyse e, şeriat devleti gelecek. Ve e, işte bu adamlar da işte bunun e, bir şekilde Türkiye'de olmasını sağlayacak olan kişiler idi. Sanki bu Cumhuriyet mitingleri sonra süreçte bu bitti. Yerine sivil dikta, e, faşizm vesaire gibi kavramlar daha fazla kullanıyor. da sonra, Biraz yani bir aslında, iki sene sonrasında. Yani e, ne bileyim, e, tabii 2007 seçimlerinden sonra 2008, 2009, 2010'da bu daha farklı bir yere oturtmaya. Hı hı. Yani gizli gündem ve e, şeye dayalı Türkiye'ye dinci bir düzen getirmeye yönelik gizli gündemden şeyi daha bir sivil dikta bu sefer. Hı hı. E, ve bir yerde de o korku imparatorluğu denilen şeyle daha farklı bir şey düzleme getirildi. Şimdi bu sivil diktat üzerine bir parçacık daha konuşalım. Buradan da belki sivil anayasa evet. ya yani geçiş Hı -hı. de bir bağlantı kurabiliriz. Hala gündemde şiddetle tartışılan noktalardan biri işte bir ana dünya cünni anayasası uykucusu Arato. Arato mesela şey deniyor diyor bugünkü daha Cumhuriyet evet. Gazetesi'nde işte böyle saç bir şey olmaz bu anayasaya müdahale edilmez kaos olur finan demiş. Yani bu o, sivil diktat kavramı nedir? Henry, Henry Barkey bir kere şey demişti sivil diktat dediğiniz şey zaten sivillerin şeyidir demokrasinin tanımıdır demişti. Biraz proleter diktatörlüğü gibi bir şeye benziyor galiba oradaki. Vallahi orada ya. onu yapanların da e, tam ne yediklerini e, görmek mümkün değil. ama şunu söylemek istiyor, istiyorlarsa deniyorsa deniyor ki deniyorsa ki kardeşim. Türkiye'de işte demokrasi zaten ikinci sınıftır. Ben şimdi yorumluyorum kendime göre. İkinci sınıf bir demokrasi vardır. Hukukun üstünlüğü açısından demokrasi açısından yapılacak çok şey vardır. Ondan sonra birinci sınıf bir demokrasi haline getirmek için bizimkini. Şimdi bunlar bunu getirmiyorlar. Tam tersine bu ikinci sınıflığı biraz daha geriye götürebilecek adımlar atmak istiyorlar falan. Bu tartışılabilir bir şey. Yani daha evet. otoriter bir yapı kazandırılmak isteniyor. Ya da işte 2005 yılından beri demokratikleşme konusunda ipe un serdi. AK Parti hükümeti atılacak bir takım adımları atmadı. Aynı şekilde işte Kürt meselesinde demokratik açılımla ilgili olarak bir yere kadar geldi. Ondan sonra geri dönüş başladı falan. Bunlar hep zaten şeyin Tayyip Erdoğan'ın genlerinde olan işte milliyetçi, otoriter bir takım eğilimlerden kaynaklanıyor falan. Bu anlaşılabilir bir şey. Tartışılabilir bir şey. Olabilir. Yani hı hı. burada yoktur diyemiyoruz burada bir takım gerçek şeyler var evet. ama sırf bunlardan yola çıkıp bu hükümetin ya yani Ak Parti hükümetinin getirmiş olduğu bu anayasa değişikliği paketini Türkiye'de korku imparatorluğu yapıyor yapmak için bu getiriliyor Türkiye'yi efem diktaya götürmek için bu yapılıyor bu benim benim benim gözümde hiçbir inandırıcılığı yoktur yani Hı. sen Böyle dersen kardeşim o zaman e, unut gitsin yani unut gitsin şu aç şunu unut gitsin. Yani Türkiye'de sadece e, askeri e, yönetimler anayasa yapabilir yüzde 47 yedi oy alıp gelmiş bir parti anayasayı değiştiremez. Bunun hiç savunulacak bir yanı yok. Ha benim gönlüm de şunu istiyor. Evet otursunlar ondan sonra bütün siyasi partiler bir araya gelsin. Gerçekten e, tam bir siyasi mutabakat sağlanarak bir yeni bir sivil anayasa yapılsın. Ve böyle bir demokrasi platformunda herkes otursun e, paylaşsın ortak bir demokrasi platformunu. Ama bu olamıyor Türkiye'de. E, olamayınca da ben şimdi bakıyorum bu demo şey paketine ondan sonra anayasa değişikliği Hı -hı. paketine. iki noktada ciddi itirazları var. Hem Yüksek Yargı'nın en başta hem de e, Halk Partisi'nin ondan sonra bir tanesi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun şeyi değişikliği yapısını, yapısını. öbürde de Anayasa Mahkemesi. İkisi her iki konuda da bence şeye, Avrupa Birliği standartlarına uzaklaşmıyor. Tam tersine hı hı. yakınlaştırıcı bir şey var. Ve ben e, bunun e, bunu makul karşılıyorum. Yani e, bu Türkiye'yi işte daha e, otoriter bir rejime götürür falan. Hayır. Yani Ama tartışma bana, bir yandan da bu e, çerçevenin dışına doğru da taşmış durumda. Anayasa mahkemesi bu, ne karar verecek? Referandum iptal evet, edilebilir yani, mi falan diye bambaşka ya, bir yere ya, de geldi. Ben hep, ben hep şeyi veriyorum buna. Örnek olarak e, hep Aklıma o takılır ee, de e, yarı başkanlık sistemi e, Fransa'da getirilmek istendiği vakit de Gaulle ve o çizgideki e, siyasi hareket tarafından sosyalistler ve liderleri şey Mitterrand en başta olmak üzere işte bunu e, sosyalistleri Solu iktidardan uzak tutmak için bu yarı başkanlık sistemi Fransa'da getiriliyor diye Yeri göğü inletmişlerdi ortadığı birbirine katmışlardı Sonra aynı yarı başkanlık sisteminde e, Cumhurbaşkanı olan Mitterrand tam iki dönem 14 yıl oturdu Fransa'nın başında Yani bu böyle bir şeyi yaparsın tamam Parlamentodan Anayasa Mahkemesi üyeleri işte parlamento aracılığı, cumhurbaşkanı onlarla seçilir. Ee, şeyin anayasa mahkemesinin yapısı belki bu nedenle daha muhafazakar olabilir zamanda Ama bunların hepsi e, ondan sonra sonunda Türkiye'yi bilmem diktaya götürecek falan diye söylenmez. Yarın sen parlamentoda çoğunluğu sağlarsın. Sen daha farklı bir yapı getirirsin. Bir yerde bu oyuna ki bu demokrasi oyununda Türkiye alışır. Şeye de bakıyorsun işte Amerika'ya farklı tabii bir yapısı var ama başkan çıkıyor. Ondan sonra yüksek mahkemeye, ondan sonra üyelerini getiriyor. Ondan sonra hatta işte Bush'un getirdiği ve ömür boyu kalıyorlar. Başkan Bush'un getirdiği adam herhalde bir demokrati seçecek değil oraya ama bir hukuk nosyonu var mı yok mu? Ona göre şey yapıyor hatta en son örnek Bush kendi getirdiği adam demokratlarla hareket etmeye başladı falan. Bu oyuna alışacağız yani bir yerde yahu kardeşim bu darbe kültüründen kurtulmak zorundayız. Darbe kültürü dediğimiz şey şudur kardeşim seçim sandığından çıkan bir parti anayasayı değiştiremezsin. Size getirdiğim vakit olmaz. Yani, evet yani, yani bu kitapta da yer yer gözüküyor. İşte bu ünlü şey lafı var. Askerlerden de yapılmış e, alıntılarda var. Ben demokratım ama evet. bir yere kadar diyor. Şener Er Uygur da söylüyor. Başkaları da söylüyor. Hepsi söylüyorum. demokrat Hepsi. zaten. Herkes yani, demokrat. Ama bir yere anlar. kadar evet. diyorlar. Yani ondan sonrası bu olmaz. Yani e, bu... Halka, halka hiçbir zaman güvenmiyor. güvenmiyor yani. Halil... Halil Bektay'ın güzel bir e, lafı var. Yani asker Türkiye'yi, Türkiye toplumunu hep bir türlü büyüyemeyen çocuk olarak muamele etmiştir diye. Yani hakikaten o. yok kardeşim sen buna karar veremezsin Tamam oraya kadar dur. Bundan sonrasında ben karışım. Yani nasıl karışacaksın? Sen nasıl Yoksa biliyorsun? Yoksa başını örter. Evet. Şeyden kaçar. Yani kurtulur. İşte burada burada mesele demokrasi on. ve özgürlük korkusu. Yani evet. ben şeyi biliyorum. Mesela... Ee, Sabancı Üniversitesi'nde bir komutanın e, oğlu okuyor. Ondan sonra e, yüksek komutanın e, ve e, o üniversiteyle ilgili bir yönetici ediyor ki hakikaten çok iyi üniversite, Sabancı Üniversitesi. Şöyle böyle ama diyor çok fazla özgürlükçü yetiştiriyorsunuz çocukları. Bu kadarı da fazla diyor. Yani, yani çok yani, tipik bir, bir şey. demokrasi korkusu evet. ve hatta bu işte. E, ikimizin de yakından tanıdığı işte İlhan Selçuk'ta filan bir bağız e, tipi e, yönetici, Yani, yani bağız tipi de işte toplum adına biz karar veririz ondan sonra bir takım temizlikleri biz yaparız mıntıka temizliği yapalım yani şimdi neden darbe yapılıyor darbe neden isteniyor ya kardeşim işte bu sandıktan hep gericiler çıkıyor tipik evet. laftır evet Beğenmeni. Bu gericiler, gericiler nedir? İşte e, efendim eskiden 12 Eylül öncesi ya da 12 Mart öncesi şeydi artık işte Amerikan işbirlikçisi, emperyalizmin işbirlikçileri çıkıyor ondan sonra. E şimdi de e, şeriatçılar çıkıyor, irtica çıkıyor falan. E o zaman, e o zaman da işte e, sandıktan bir şey çıksın ama biz de asker olarak... Kırmızı çizgilerimizi çekelim onların harekat alanını sınırlayalım. ...öyle devam etsin bu oyun ama etmiyor yani demokratikleşme diye bir şey var seni de o demokratikleşme rejim içinde bir yere indirgiyor. İşte hmm. Avrupa'da neyse burada da sen öyle olacaksın asker olarak o yüzden hey, asker siyasete karışma sloganı evet. bence önemli bir <gülüyor> önemli. <gülüyor> Peki bu belki de artık bitiriyoruz da zaten ama... Bir şey de daha sormak istiyorum. Yani darbeler dönemi kapandı mı diye zaten kitabın evet. da son bölümlerinde var. Bu konuda nasıl bir şey, e, beslememiz lazım? Nasıl bir ruh hali içinde olmalıyız ya da sen nasıl? Vallahi tabii, ben şunu... Tabii. E, pardon ee, yani hani nasıl bir ruh hali içinde olmalıyız ve e, darbelerin aslında olmaması için ya da demokratik bir sistemin kalıcı olarak ortada kalabilmesi için hangi ya, adımların bundan evet. sonra atılması evet. olabilir. en olabilir? En önemli şey bir defa yani açık darbelerin hatta böyle e, muhturaların <gülüyor> döneminin kapandığına ben de inanıyorum. Tekim Deniz Baykal sonrası Kemal Kılıçdaroğlu bile e, Deniz Baykal sonrası dedi ki e, bırakın 27 Mayıs mesela 28 Şubat'a da karşı çıktı dedi ki Erbakan Direnmeliydi dedi. 27 evet, Nisan'dan karşı insan. çıktı. Oysa 28 evet. Şubat 27 Nisan Baykal CHP'sinin desteklediği evet. hareketlerdi. Yani ben böyle bir muhtıra şeyinin bile bir yerde kaldığı geçmişte kalabileceğine inanıyorum. Ama bu zihniyetin bu yani bu darbe kültürünü Türkiye'de tümüyle silebilmek için bir ciddi hala kurumsal düzenlemeler yapılması lazım. Bunun için anayasanın, yasaların değiştirilmesi lazım. Kurumsal düzenlemeden de kastım. Askerin sivil otoriteye tabi kılmasını gerektirecek kurumsal düzenlemelerdir. İki bir de tabii askerin de yetişme tarzındaki o milliyetçilik dozunu, o zihniyet dünyasını değiştirmesi ve topluma açılmasını gerektirecek adımlar. Bunların hepsi bir kısmı daha kolay yapılabilir, yasal düzenlemeler anlamında. Bir kısmı zihniyet değişimidir, bir terbiyedir. Demokrasi ve hukuk kültürüyle ilgili bir e, kafa değişimidir. O da zaman Burada alır. en az 100 yıllık bir geçmişin evet, değiştirilmesi. Ama biz de bir hayli yani mesafe alıyoruz. Aldık, evet. yani. Aldığım, ben yani daha iyimser bakıyorum önümüzdeki döneme. Ben de öyle. Yani biraz önce verdiğin mesela evet. Kılıçdaroğlu örneği evet. çok düşününce çarpıcı bir örnek. E, tabii, Çünkü yani bunu daha, söylemek zorunda yani, hissediyor kendini. E, şimdi Baykal e, 27 Nisan'ı ve sözcüleri Baykal ve sözcük açık açıksa savundular. Ondan sonra ikincisi daha vahimi 28 Şubat'ın postmodern darbesinde askeri o Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolünü e, bir... E, Sivil toplum kuruluşu gibi davrandı diyebildi Baykal. Hı hı. Kendi sözü bu. E ama şimdiki ya başkan da hı. diyor ki olmaz kardeşim direnmeliydi Erbakan. 27 Nisan'da evet. hatadır olmamalıydı. Yani Bunlar önemli gelişmeler tabii. Burada şey aklıma geldi mesela Türkan Saylan'ın da bir sözünü sen de zikrediyorsun evet. galiba kitapta yani. Ordu aslında bir sivil toplum kuruluşu öyle gibi öyle öyle. davranıyor diyor. Şimdi bu anlayıştan herhalde farklı bir yere. E öyle ama işte bir, bir tarafta da toplumun belli bir kesimi de ki biz, bizim de çok yakından e, tanıdığımız o kesimi kesiminde de e, bunları duydukları vakit işte ondan sonra e, şeyin e, irticanın yol arkadaşları diye eleştiriliyoruz. <gülüyor> evet önemli bir dönüm noktasında evet. olduğumuz e... Ama bu hep böyle oluyor Hatırlasana evet. 1987 yılında e, 12 Eylül'ün koyduğu siyasal yasakların kaldırılması için referanduma giderken Türkiye'de e, böyle e, karnıyarık gibi ortadan bölünmüştük e, Bir kısmı siyasi yasakların kaldırılmasına bile karşı çıktı Neden? İşte Demireller, Türkeşler yeniden gelecekler e, siyasi istikrarı bozacaklar diye ondan sonra o çerçevede doğrusunu istersen Turgut Özal'da meydanlarda askeri yönetimin koyduğu siyaset yasaklarını savunmuştu. Evet. Acıdır ama yani. <gülüyor> evet. evet. Evet yani genel olarak ama mesafe alınmış olduğu konusunda ve ileriye doğru aynen, pozitif. Aynen katılıyorum. Yani. Türkiye demokrasi yolunda bence mesafe alınıyor ve bu bütün bu tartışmaları da ben sağlıklı görüyorum. Tamam kimi korku imparatorluğu diyor. Kimi işte İslamcı hükümet diyor. Kimi bilmem ne diyor şunu diyor bunu, bunu. Her şey açıkça konuşulabilsin tartışılabilsin. Çünkü nihayet hayatın kendisi neyin ne olup ne olmadığını gösterecek. Çok fazla da kendimizi sıkmamamız lazım. Bazen böyle çok stres altında kalıyoruz. Evet. <gülüyor> Evet, peki Hasan Cema, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Türkiye'nin asker sorunu Ey asker siyasete karışma adlı kitap üzerinden geçmişimizi ve geleceğimizi konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkürler gerçekten.